Kur'an-ı Açıklamalı Meali Fatiha Suresi Mekke'de Risalet'in başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin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 Ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir.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 ذَٰلِكَ الْكِتَابُ İşte kitap, şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakilere. اَلَّذ۪ينَ O müttakiler ki,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 ve işte bunlardır felah bulanlar. İnnellezîne keferû sevâ'un a'ndartahum em lem tundirhum lâ yu'minûn. İnkâre saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir. İmana gelmezler.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 Yihadeunallaha wellezina amenu ve ma yihdaun illa anfusahum ve ma Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.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 ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır. وَإِذَا Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse biz sadece barışçıyız ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ Gözünüze açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ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 bir müddet başıboş dolaşırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوْا الضَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَذ۪ينَ İşte onlar, hidayeti verip, dalaleti satın aldılar. Ama bu, kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ fi اللّٰهُ Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer.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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأزل من السماء ماء فأخرج به مِنَ به من ثم رات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون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 ما نزلنا eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa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 ve onlar orada devamlı kalacaklardır. İnnallâhe lâ yestahî en yadriba metelemmâ be'ûdaten fe mâ favqâhâ. Fe emme allezîne âmenû fe ya'lemûne وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği hatta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 Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Ellezine yanquduna ahda Allah min ba'di ve yataqtuun ve yataqtuuna ma amara Allah bihi en yusla ve yufsiduna fil ard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 onun huzuruna götürüleceksiniz. Huvallazi halakorakum <gülüyor> ma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 قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُبْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir hanife yaratacağım dediği vakit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 İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. يَا آدَمُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَنِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ fala خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 <gülüyor> İnkar edip ayetlerimizi yalan Sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.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 Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkâr edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının.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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْزِرِّ وَتَنْسَوْنَ Halka iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz, Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?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 اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> يَظُنُّونَ İçi saygı dolu olan bu mü'minler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler. Ya bani İsrail, dikkat size verdiği ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara Aleyhissalatu kıldığımı hatırlayın.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 Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağı'yı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. Ve kitâbe vel leallekum tehtedûn. Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz. Ve <gülüyor> idde Musa li kavmihi ya kavmi innakum walantum anfusakum bi ittihadikum al'ijla fetubu ila barikum Musa kavmine dedi ki ey kavmim sizler bu zayya tutulmakla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 ثُمَّ Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik. <gülüyor>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 Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekilde koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için Gökten acı bir azap indirdik. Ve ibiz teska Musa li kavmihi fe kul nadribbi asa fel hajar Fen feceret min hudneta aşra ta'ina Qad alime kullu unasin meşrebehum Kulü ve şrabü min rizqillahi ve la ta'tav fil ardı mupsidin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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى قَعْلٍ وَاحِدٍ فَادْعُو لَنَا رَبَكَ فَادْعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُوْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْرِهَا وَقِطَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا قال أتست بجنون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن onlar Allah'ın Bir vakit şöyle dediniz: Musa, biz bir çeşit yemeğe imkan yok, katlanamayız. O halde bizim için Rab'bine yalvar da, yerin bitirdiği sebzesinden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 Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve hadde aşıyorlardı. Innalladin amanu waladin hadu walnasaras sabin. وَالصَّابِئِينَ İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'iler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder,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 onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlub olanı bulabiliriz. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرَّمُ سَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ ف۪يهَا "قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون." Musa Rabbim şöyle diyor: O inek, ne toprağa sürmek için çiftte koşulmuş, ne de ikinci sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar.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 Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Efe tığmaun en yu'minu ve kad kana minhum yesmaun kelam Allah. Ve kad kana minhum yesmaun kelam Allah thumma yuharifunhu min ba'di ma hum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 Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da? Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri,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 ebedi kalacaklardır. Ve aldık bir ahit, ancak Allah'a kulluk ve anne babaya iyilik edin. Anne babaya iyilik edin, akrabaya, yetime ve ve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 İnsanlara tatlı söz söyleyin, namazı hakkıyla eda edin, zekâtı verin, demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hâlâ da yüz çevirmektesiniz.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 Buna siz de şahitlik edersiniz. Tumma entumha olai taqtuluna enfusakum ve tukhricuna fariqan ve tukhricuna fariqam minkum min diyarihim tadhharuna alayhim وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 Bi Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ اللهم مصدق لما على الله على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 Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Bismiş terobhi alfusum. min fadlihi. min fadlihi. Ala min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 ve perişan eden bir azap da vardır. وإذا قيل لهم آمِنوا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 onlara ki size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimi iseniz peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? <Sessizlik> Musa size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 Kul in De ki eğer Allah katında ahiret yurdu cennet bütün insanlar için de yalnız size ait ise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 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَلَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللّٰهُ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ İnsanlar içinde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 Allah'a meleklerine resullerine Cebra ile Mika ile düşman ise iyi bilsin ki Allah' da kafirlerin düşmanıdır <gülüyor> biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkâr etmez. O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir yürü. Onu bozup verecek öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır. <gülüyor>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 Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de vettabeu ma tethlu'ş şeyatinu ala mulki Süleyman <gülüyor> ve ma kefe Resûleyman ve lakinne eş şeyatinu keferu yuallimûnen n-nâse's sihra ve mâ unzile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 بعد إيمانكم كفار حسدا من عيد أنفسهم حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم من ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء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 Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin.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 bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki iddianızda tutarlıyseniz haydi delilinizi ortaya koyun.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 onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır. Ve kâlât il-Yehudû lêyset il Ve kâlât il-Nassara lêyset il-Yehudû ʿala şayîhu. Vâhum yâtûlûn al-kitâb.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 O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak istiince sadece ol der, olu verir. Ve olanlar, <gülüyor> bilmezlerse Allah onlara söyler. Allah, olayı anlatacak. Olayı anlatacak. Olayı anlatacak. Olayı anlatacak. Olayı anlatacak. Olayı anlatacak.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 Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik. Biz seni an la an sırf Kur'anla müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin. Ola Yahud ve lan Nasara hatta tetbîg milleti. Qul inna Hudallahi wa al Hudan. Ola in tetbîgta ahwahum. بعد الذي جاك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 onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ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 وَإِذِ بِتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ Şunu da hatırda tutun ki bir vakit Rabbi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 Sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken,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 O ahirette de salihlerden olacaktır. Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.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 sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. En kuntum şuhada iz hadra Yaqub el-maut ibqala lebnihima ta'budu min ba'di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 لَهَا İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.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 O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Olu amin. Bilahi ve ma unzil elina ve ma unzil ela İbrahim ve İsmail. Ve ma unzil ela İbrahim ve İsmail ve ve Vma aütiy Musa